radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bırak uçsun Yazan Şenol Kozan, yöneten Sönmez Atasoy, efektör Metin Macun, teknik yapım Murat Arslan. Armen Ensar Kılıç Bir Adam Koray Ergun evet, evet. Oo, Hoş geldiniz Nihat Bey Hoş bulduk Siz hiç gelmezsiniz buraya Nasıl oldu? Yeni açtığın zaman davet etmiştin ama gelememiştim Bilirsin böyle yerlerle arama hoş değildir Bugün içimde bir sıkıntı var Bir uğrayayım dedim Ne içersiniz? Sana bırakıyorum ne olursa Buyurun <Gülüyor> Teşekkür ederim Bu hafta maça gitmeyi düşünüyor musunuz? Sanmıyorum Bu pazar başka bir yere sözüm var Özür dilerim Diğer müşterilerle ilgilenmem gerekiyor Tabi sen işine bak Aa, özür dilerim, inanın istemeyerek Öyle. oldu Önemli değil, önemli değil Bir yerinizde bir şey olmadı ya, ya Hayır, hiçbir şey olmadı ya, Ama bakın, içki pantolonunuza da dökülmüş Barman, bir peçete verir misiniz? Buyurun efendim Sağ olun, ya, durun pantolonunuzu sileyim İnanın önemli değil, verin peçeteyi ben silerim İşte bu kadar İzi bile kalmadı, elim verdi işte e, İzin verirseniz yenisini ısmarlayayım Hiç gereği yok Ama... Madem istiyorsun Çok memnun olurum e Barman arkadaşa ve bana tekrar servis yapar mısınız Tabi derhal Böylece tanıştık sayılır Adınız neydi acaba Önemli mi ee, Belki de değil Buyurun efendim <gülüyor> Daldınız İş mi Yok hayır O halde aşk hayır. Evli misiniz Hayır nişanlıyım <gülüyor> Karışmak gibi olmasın ama Biraz hızlı gitmiyor musunuz Geç bile kaldı Anlatmak ister misiniz Neden e, Rahatlamak için E Belki yardımcı olabilirim Beni küçümsemeyin Biraz önce dost olmadık mı <gülüyor> Dost mu Daha isimlerimizi bile bilmiyoruz Siz kimsiniz Ben kimim Nerede oturuyoruz Ne iş yapıyoruz Bunları Nerede... bilmemek hepsinden iyi iki saat sonra ayrılacağız Bu kalabalık şehirde kaybolup gideceğiz Siz bana anlattıklarınız için pişmanlık duymayacaksınız Ben de duyduklarımı kullanmayacağım Pişman olmak mı Evet Özel sorunlarınızı yakın dostlarınıza korkusuzca anlatabilir misiniz Anlatamazsınız Bilmem Hadi üzülmeyin Dostluklarda isim yine de çok önemlidir bence Benim adım Ahmet Benimki de Nihat Biliyor musunuz Belki de siz haklısınız Galiba evet Sorununuz neydi Nişanlı Anlaşamıyor musunuz yo, yo, yo, yo. Durun ben tahmin edeyim Belki de sizi kıskanıyordur Hayır Başkasını Nasıl başkasını Canım anlasanıza Yani demek istiyorum ki Nişanlın bir başkasını seviyor Ya anlıyorum Gururunuz incindi. Her erkeğin gururu vardır Ha evet Haklısınız gurur Peki durum tersi olsaydı nişanlınızın gururunu düşünecek miydiniz Bilemiyorum Neden ayrılmıyorsunuz Mesele o kadar basitti. Yanılmış olamaz mısınız Onunla konuştunuz mu Onunla değil ama başkasıyla Tanıyorsunuz demek Evet En iyisi her şeyi baştan anlatmak Sıkılır mısınız? <gülüyor> Dinlemeyi severim Galiba buna ihtiyacım var İyi olur açılır olayları daha doğru değerlendirebilirsiniz Yardımcı olmaya da çalışırım Nişanlım ailesinden oldukça baskı görerek yetişmiş Evinde hemen hemen her akşam tartışma olurmuş Anlıyorum O da bir an önce evden kurtulmak istiyordu Evet Yani bunun için her şeyi göze alabilir Hatta önüne çıkan ilk kişiyle evlenebilirdi öyle mi? Sanmam o kadar büyük hata yapmazdı Yani Yani şimdi siz Sırf o evden kurtulabilmek için Benimle evlenmeyi kabul etti mi demek istiyorsun? Olabilir Saçma Onunla uzun süreli bir arkadaşlığımız oldu Bunu ikimiz de isteyerek yaşadık Belki de siz haklısınız Onunla nasıl tanıştınız Aynı yerde çalışıyorduk Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Nihat'ı az çok hepimiz tanıyoruz. Alt serviste muhasebe bölümünde çalışıyordu. Bugünden itibaren burada bizimle birlikte çalışacak. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim sağ ol, Sağ ol. Gel, Gel sana masanı göstereyim. İşte masan bu. <gülüyor> teşekkür ederim. Buradakileri az çok tanırsın. Niyazi Bey iyi tavlayıcıdır. Kolay kolay yenilmez. Karşı masada oturan Mehmet Bey de... ...sabahtan akşama kadar emeklilik günlerini sayar. Onun yanındaki Semra Hanım... ...servisimizin makyaj görevçisi... <gülüyor> Ayna elinden düşmez. <gülüyor> Dilek hanıma gelince... ...çalışkan kızdır... ...fakat çok içine kapanıktır. İş konusu dışında kolay kolay kimseli konuşmaz. Burada varlığı ile yokluğu pek belli değildir. Güzel kız değil mi? Ya, Evet. Neyse ben artık masama gideyim. Hadi sana kolay gelsin Teşekkürler sağ ol. Rica ederim bir sorun olursa ben buradayım <gülüyor> Teşekkür ederim ah. Merhaba Tilek Hanım eh, Merhaba <gülüyor> e, Kafeterya bugün çok kalabalık Yanınıza oturabilir mi? E, Tabii oturabilirsiniz <gülüyor> Afiyet olsun Size ha, Nasılsınız? Teşekkürler Siz nasılsınız <gülüyor> Gördüğünüz gibi Üç aydır aynı serviste çalışıyoruz ama iş konusu dışında karşılıklı ilk defa konuşuyoruz Öyle mi farkında değilim Aa, Benim mi Aa, Buna üzüldüm <gülüyor> Öyle demek istememiştim yanlış anladınız <gülüyor> Önemli değil Şey e, Mehmet Bey'in emekliliği için Verilecek yemeğe geliyor musunuz Sanmıyorum Neden Gece tek başıma dışarı çık ama Hiç sakıncası yoksa Ben gelip alayım yo, yo, hayır. Yemeğe gelmeyi düşünmüyorum Ama yine de teşekkürler <gülüyor> <gülüyor> İzninizle yemeğimi bitirdim Artık kalacağım <gülüyor> Tabi şey Davete Davete gelemeyeceğiniz için üzüldüm <gülüyor> Hikmet! İkmet, Var mı buradayım ya? Ne yapıyorsun? Kedi yıkadım. Tabii ben de bittim. Her tarafın çizik içinde kaldı. Senin bu Vivaldi ve kedi hastalığın yüzünden... ...bir gün bozuşacağız ama bakalım ne zaman. Her ikisine de laf ettirmem arkadaş. <Gülüyor> hey, hey. Şişt, şişt, rahat dur. dur. Abi, bırak şu kediyi. Bugün çok önemli bir şey oldu. Gel otur da sana anlatayım. Evet, seni dinliyorum. Neymiş bakalım ee, o önemli olay? Hani, hani sana sözüne etmiştim. Hmm. Bizim büroda çalışan bir kız vardı ya. Ha, hatırladım. Neydi adı bakayım? Dur bakayım. Ha, Dilek'ti değil mi? Evet o. E, ee, ona açıldın mı yoksa? Dilek Hanım. Uzaktan sevmek ne demek bilir misin? Oysa ben bunu yaşıyorum. Size deliler gibi aşığım. Doğru gelsen ama görürsün. <gülüyor> peki, peki. Özür dilerim. Hadi uzatmadan. Bugün üç aydan beri ilk defa onunla iş konusu dışında konuştum Aferin sana Ulan kabahat ben de oturmuş sana anlatıyorum bütün bunları <gülüyor> tamam, tamam kızım Şey o kadar güzel ki Ne kadar güzel ki Venüs kadar mı Mona Lisa kadar mı Uf, O kadar da değil <gülüyor> Ne biçim adamsın sen Aynı evi paylaştığın arkadaşının <gülüyor> duygularına önem vermiyorsun Anlamıyorum seni ne yapayım ben böyleyim işte beni böyle kabul et. <gülüyor> Doğru haklısın. <gülüyor> Doğru. Ya ya biraz şaka yapalım dedik astın suratını. Tamam hadi devam et. Evet çok güzel bir kız demiştin. E ee, başka. Çok da çekingen. Utancından karşısındakinin yüzüne bakamıyor. Hele ele gözleri. Heyecanlanınca yanakları pes pembe oluyor Ey aşk Sen nelere kadirsin Anlaşıldı seni kaybediyoruz galiba Sonunda anladım. Ya dur dur dur bu ne hız böyle Onunla daha bugün konuştun Tanımadan etmeden ee, sonra... Yeterince tanıyorum ee, e, şey. Galiba Ayşen Ay, Kusura bakma Evde limon kalmamış Vakit de geç oldu Açık manal bulunmaz şimdi Varsa bir tane verebilir misin Tabi tabi gelsene içeri Sağol <gülüyor> Gel. Annenle baban yoklar mı ben Bilirsin onlar her zaman erken yatarlar Pazar günü pikniğe gidecek misiniz Daha Nihat'a bir şey söylemedim Sen geç otur ben limanını getireyim Hey ne olmuş sana böyle Ne olmuş Gözlerin ...kıpkırmızı... ...yoksa ağladın mı? Yok hayır... Beni kandırmaya çalışma... ...bir derdin mi var? <gülüyor> hey dur yapma lütfen... <gülüyor> e, gel, ...gel otur şöyle... E, ...tamam e, şimdi sakin ol ve ne olduysa anlat... ...yok bir şey... ...bak canım e, saklamaya çalışma... ...yoksa Nihat'la mı tartıştın? <gülüyor> hayır... ...sorun başka o zaman... ...bilirsin... <gülüyor> Ben duygularımı, düşüncelerimi kolay kolay kimseye açamam. En yakın arkadaşım sensin. Sana bile birçok şeyi söyleyememişimdir. Biliyorum. Galiba şimdi birine ihtiyacım var. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Daha doğrusu korkuyorum. Anlatırsan belki bir çözüm bulabiliriz. Çok düşündüm ama bunun çözüm yok. Anlaşılan senin derdin epeyce büyük. Hadi anlat. Güven bana Unutma ki biz çok iyi arkadaşız Ondan da öte iki kardeş gibiyiz Hatırlıyor musun Çocukken seni hep korurdum Çok severdik birbirimizi Bütün sıkıntılarımı üzüntülerimi seninle paylaşmışımdır Hadi güven bana Ben Ben bir başkasını seviyorum galiba Ne o Olamaz yani e, Ama ikiniz çok mutlu görünüyordunuz Size her zaman gıpta etmişimdir Aramızda bir problem yok Ya Problem duygularımda Duygularında mı Dur bir dakika e, Hiçbir şey anlamıyorum Bilmece gibi konuşuyorsun Sen Nihat'ı sevmiyor musun İşte bu sorunun cevabını veremiyorum Kafam iyice karıştı Galiba Her şeyi baştan anlatmam gerekecek ...dinler misin? Tabii, tabii dinlerim Her şey çok iyiydi Nişanlanmıştık, evliliğe doğru yürüyorduk Bundan iyisi olamaz diye düşünüyordum Ama şimdi... ...şimdi her şeyi yıkıyorum Yıkılıyor musun? Hayır, bildiğini sanmıyorum Ne yapacağım ben şimdi? Tamam, sakin ol Bütün olayları baştan başlayarak birlikte gözden geçirelim <gülüyor> Bizim serviste çalışan Mehmet Bey'in emekli olacağı sıralarda Arkadaşlar onun için bir veda yemeği düzenlemişlerdi Babamı bilirsin gece dışarı çıkmama izin vermez Bir gün teyzeme gitmiştim Ara sıra onlarda kalmama izin verirler ya Teyze Efendim Hani bizim dairede çalışan Mehmet Bey vardı ya Evet Aman salatayı yap artık Dilek. Kezi beni dinlemiyorsun sen. Yemek gecikirse enişten de bizi dinlemeyecek. Uf, ne olmuş ona peki? Ha? Emekli oluyor. Ha, emekli mi? Aa, daha genç değil miydi öyle? Can, kendi isteğiyle ayrıldı. Ha. Başka bir iş kuracakmış. Ha. Arkadaşlar onun adına yarın akşam yemek verecekler. Eh, demek sevilen biriymiş. Hay Allah düştü. Şey diyorum ha. ben Hıf. de gitsem mi? Aman kızım. Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun Hiç gönderir mi seni oh. Ama neden Neden bana güvenmiyorlar oh. Artık yetişkin bir insanım Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilecek yaşlıyım teyze tamam, tamam. Bir akşam olsun dışarı yalnız çıkamayacak mıyım Tamam tamam Üzül, Üzülme sen <gülüyor> Bir şeyler düşünürüz <gülüyor> Bak ne diyeceğim. Hı. yarın günlerden ne Cumartesi İyi güzel ben annene telefon eder, ikna etmeye çalışırım. Yarın gece de bizde kalırsın, oldu oh, mu? Aducanın oh. dur. dur, şımarma hemen. Ay şımarma. Hmm. Ay bu gençlerden <gülüyor> Beni kandırdınız. Fikir değiştirdin. Demek geceleri tek başınıza sokağa çıkabiliyorsunuz. Her zaman değil. Mehmet Bey tanıdıkları için izin verdiler. Fikir değiştirmenizi en çok ben sevindim. İnanın siz olmasaydınız ben de kendimi yalnız hissedecektim Teşekkür ederim Ama ama bu sefer beni atlatamayacaksınız Anlamadım Bu gece size evinize ben bırakacağım anlaştık <gülüyor> Tamam anlaştık <gülüyor> ee, Şey Bu tür müziği sever misiniz? Hı, müziğin her çeşidini severim Ya dans etmeyin? Onu da severim ama pek fırsat bulamıyorum ha. Öyleyse ne duruyorum? Birazdan daha. daha ağır bir şey çalmasını bekleyelim olur mu? Hı -hı. Evet. Neden devamlı yüzüme bakıyorsunuz? O kadar güzelsiniz ki... Gözüme ayıramıyor. Teşekkür ederim Nihatte. Ee, bana lütfen Nihatte. Izin verirsen ben de sana dilek demek istiyorum. Ee, sizi bizi kaldıralım artık. Ne dersin ha? Nasıl istersen. <gülüyor> ee, bahçeye çıkalım biraz sen. Hmm, i̇yi olur. Çok havasız burası. Ah, gece ne kadar güzeldi. Evet. Huzurlu ve sakin. <gülüyor> ah. Geceleri sever misiniz? Bilmem. Genellikle hüzün verir bana. direkt Efendim? Özel bir soru sorabilir miyim? Tabii. Hiç hiç erkek arkadaşın var mı? Yani özel biri. Hayır yok. Niye sordun? <gülüyor> hiç öylesine laf olsun diye. <gülüyor> ya senin? Senin bir kız arkadaşın var mı? Hayır yok. Dilek Dilek ben şey diyecektim Evet ne diyecekti e, Diyecektim ki e, Senden hoşlanıyorum Dilek oh, Söyledim nihayet e, Susuyorsun e, Yoksa Yoksa kızdın Yok hayır kızmadım Ama Düşünmem gerek anlıyorsun değil e, mi Evet tabi anlıyorum Her şey yolunda gitmiş. Arkadaşlık teklifinizi kabul etti herhalde. Evet. Sonra neler oldu Nihat Bey? Sonrası... Sonrası artık Dilek'le beraber olmaya başladık. Altı ay sürdü arkadaşlığımız. Öle yemeklerinde, akşam iş dönüşlerinde... ...her yerde beraberdik. Çok uyumlu bir birlikteliğimiz vardı. Bütün sorunlarımızı, sevinçlerimizi... Ha, ne o Dilek Bugün pek durgunsun Bir şeye mi canın sıkıldı Yok bir şey Hadi hadi benden saklayamazsın Altı aydır birlikteyiz tanıyorum seni Hadi söyle ne oldu Her zamanki şeyler Evdekiler mi hı hı. Ah, Yine mi Biliyorum bunları anlatarak seni de sıkıyorum Özür dilerim Şşş, şş, şş. Bir daha ağzından böyle sözler çıktığını duymayın Sorunlarımızı birbirimize anlatmazsak Başka kime anlatacağız Hadi üzülme ne oldu anlat Babam bir gün bir bahane bulup evde kıyamet koparıyor Bazen seni kıskanıyorum <gülüyor> Niye? Sana karışan kimse yok <gülüyor> Sen onu bir de bana sor Ailemi özlemiyor muyum sanıyorsun? Hadi üzülme Bunların hepsi geçecek inan bana Şu evden bir kurtulabilsem <gülüyor> Karşında duran adam seni o evden nasıl kurtaracağını biliyor Alayın sırası değil Nihat Olay mı? İyi bak bana Hiç öyle bir halim var mı? Peki nasıl kurtaracakmış beni bu karşımda duran beyefendi <gülüyor> Çok basit Benimle evlenirsin olur biter Ne, ne, ne dedi Benimle evlenir misin direkt Evlenmek mi Evet Ne dersin Bak istersen hemen kararını ver. Kararımı verdim bile Yani yani kabul ediyor musun Evet, evet. Seni, seni çok seviyorum direkt İnan çok seviyorum lokantalarda çay bahçelerinde pastane köşelerinde buluşmaktan bıkmıştım artık. Bak, bak ne diyeceğim. Bugün işe gitmeyelim ha? Neden? Bu önemli olayı kutlamalıyız. <gülüyor> Bugünlük bu kadar çılgınlık <gülüyor> yeter. Bugün çok önemli bir gün. Ne kadar çılgınlık yapsak asl. Kutlamalıyız bunu. İyi de unutuyorsun galiba. Ay sonundayız ve ikimizde de beş kuruş kalmadı. <gülüyor> o zaman bize gideriz. Hem seni birlikte kaldığım arkadaşımla tanıştırdım ha, Hani şu günün 24 saati beste yapan arkadaşında mı <gülüyor> Yüzyılımızın en büyük bestecisiyle dalga geçmenize izin veremem hanımefendi <gülüyor> Hadi gel İnan çok seveceksin onu Öf yine Vibar Sen geç otur dedim. Ben şu müziği kapatayım. Klasik müziği sessiz dinlemeyi severim. Kim kapattı onu? Ben. Gel bak seni bizim misafirimizle tanıştırayım. Ah, merhaba. <gülüyor> merhaba. Bu Dilek, bu da çağımızın büyük bestecisi Hikmet. Tamam. -na -na -na. Aa, bakıyorum espri yeteneğin gittikçe <gülüyor> genişliyor seni. Evet. <gülüyor> Tanıştığımıza memnun oldum Dilek Hanım. Bu izbehaneyi şereflendirmeniz... Bizim için büyük bir onur <gülüyor> Şaka açısından Nihat'tan geri kalır Bir yeriniz yok bakıyorum İtifat ediyorsunuz Besteler yapıyormuşsunuz Yok canım hepsi sıradan şeyler Ama şimdi neden iyi beste yapamadığımı Çok iyi anlıyorum Nedenmiş Sizin gibi bir ilham perim yok da ondan <gülüyor> <gülüyor> Hey ne oluyor Hikmetciğim he? Bu evde sizden çok söz edilir Dilek Hanım Öyle mi bilmiyordum Eee <gülüyor> Gerçekten de Nihat'ın söylediği kadar varmışsınız Efendim Alımlı ve güzel Aa, Ne şirin şey bu böyle Adı ne bunun Kedi Yani başka adı yok mu Yok adı kedi <gülüyor> Kucağıma alabilir miyim Aa, tabii buyurun ya. Aman, aman aman aman Dikkat edin dir biraz ha, Seni sevdim <gülüyor> e, Güzeli kim sevmez evet, Hikmet Hazırda çay var mı? Evet ocağın üstünde ben içtim Hadi siz de gidin kendinize <gülüyor> çay koyun evet, Siz oturun ben çayları getireyim Canım benim Nihat çok iyidir e, Evet öyledir Çok da duygusal Bu güzel bir şey Sizi de çok seviyorum. Haklı. Lütfen beni şımartıyorsunuz e, Siz de şımartılmaya değersiniz e, Kısmetse düğün ne zaman? Henüz karar vermedik Nihat gerçekten çok şanslı Bakın şahatleyin. bu kadar iltifat yeter Artık kızmaya başlıyorum Yok ben gerçekleri söylüyorum Evet çayla geldi <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol ee, Evimizi nasıl buldun Dilek? Çok güzel şirin bir ev <gülüyor> hadi, hadi hadi hadi canım alt tarafı bir bekar evi işte Ama gerçekten şirin bir yer burası İyi neyse Benim biraz dışarıda işim var İzninizle ben gideyim artık Aa bize bir şey çalmadan Daha çok gençsiniz canım yazık olur kulaklarınıza Tanıştığımıza çok sevindim Dilek Hanım. Ben de Hoşçakalın Eee Hikmeti nasıl buldun? İyi bir insana benziyor <gülüyor> İyidir Yalnız biraz fazla ukala <gülüyor> Öyledir ama sever. Art niyetli değildir A Alaycı da üstelik yani Belki de bana öyle geldi <gülüyor> Aslında o alaycı tavrının altında pırlanta gibi bir kalbi vardır Ha çok da duygusaldır. <gülüyor> <Ha>. Neden güldün? <gülüyor> o da senin için duygusal diyor. <gülüyor> Bak şunu öyle. Suçu bana yüklemek istiyorum Doğrusunu söylemek gerekirse pek sevemedim onu. Daha doğrusu galiba korktum onda <gülüyor> Yoksa bir şey mi yaptı? Yok, bir şey yapmadı. Ne bileyim, kanımsınmadı işte. <gülüyor> Neyse aldım o zaman da seversin. Sanmıyorum. Ee, ben mutfaktayken burada bir şey mi oldu? Bana inanmıyor musun? Bir şey olmadı dedim ya. Peki inandım. Hani diyorum Hikmet biraz çapkındır da. Belli oluyor. Efendim? Ay yok bir şey. Hep e, böyle midir? Hikmet mi? Ha <gülüyor> evet. Gamsız, tasasız bir çocuktur. Hayatın bütün nimetlerinden yararlanmak ister. Neyse canım biz kendimizden konuşalım. <gülüyor> Yanında huzur buluyorum Nihat. Yıllardır bu huzura susamıştım Çok yakında bu huzurdan belki de bıkacaksın Asla asla bıkmayacağım Ya baban seni bana vermezse Kaçarız biz de. Demek beni o kadar çok seviyorsun he? Bu kadar çok Ama gör bak babam beni sana verecek Elbette verecek Peki Nihat bey Beni istemeye ailenizi ne zaman göndereceksiniz bakalım e, Ne zaman isterseniz Ama önce beni tanıştırsan daha iyi olmaz mı Tamam, istediğin gibi olsun. Şimdi söyle bakalım. Size ne zaman geleyim? Yarın. Çok erken değil mi? Hayır, hayır erken değil. <gülüyor> Peki yarın geleceğim. Aa, bu Bu ses ne? Kanarya. Benim kanarya. Aa nerede? <gülüyor> İçeride mutfakta. Hadi gel sana göstereyim. Hadi. <gülüyor> ah canım. Ne tatlı şey bu? İstersen senin olsun. Ciddi mi söylüyorsun <gülüyor> Ama nasıl olsa evimize getireceğim yine Aa, Kafes neden o kadar yüksekti Hikmetin kedisine yem olmaması için Aa, Haklısın Peki Şimdi Hı. ben bunu alsaydım Sen ne yapacaktın e, Benim bir kanaryam daha var Hani nerede Karşımda <gülüyor> Benim öbür kanaryam sensin <gülüyor> İşte böyle Ayşen Çok mutluyduk Ama şimdi her şeyi mahvediyorum Sevdiğini sandığın kişiyi tanıyor muyum ben? Evet Kim? Ee, şey yani söylemek ister miydin? Hikmet Hikmet mi? Anlayamıyorum Biraz önce ondan nefret ettiğini söylememiş miydin? Peki Hikmet'e ne zamandan beri ilgi duyuyorsun? Galiba başından beri O gün ondan nefret ettiğimi sanmıştım Kendine olan güveni alaycı konuşması beni ürkütmüştü Nişanlandıktan sonra o eve gitmeye başladık e, O da Nihat'la birlikte oturduğu için sık sık karşılaşıyorduk tabi Gün geçtikçe de ona yakınlaşmaya başladım Manyetik bir alana girmiş gibiydim Nedenini bilmeden ona doğru gidiyordum Kendime hakim olamıyordum Ya Nihat sezmedi mi bir şeyler? Yazık o hiçbir şeyin farkında değildi Peki Hikmet? O da çok değişmişti Eski neşeli tavrı yoktu artık Son zamanlarda evde bulunmamaya çalışıyordu Hatta bir ay hiç görünmedi Bir gün işten çıkmış bıraktım, Merhaba Dilek Merhaba Ne rastlantı e, mi e, Evet Nihat nerede Onun biraz işi çıktı Direk bak, seninle konuşmam lazım. Ne hakkında? Çok önemli bir konuda. Peki, konuşalım. Yok, yok, burada olmaz. Daha sakin bir yere gidelim. Ama eve gitmem lazım. Lütfen. Tamam, öyleyse öbür durağa doğru yürüyelim. Evet, evet seni ha. dinliyorum. Bak... Ee... Ay Allah nereden başlayacağım bilemiyorum. Bak direk artık kendimi frenleyemez sus, oldum. lütfen sus. Ama gerçek Yeter, bu. Yeter Bu suskunluk nereye kadar sürecek? Sonsuza kadar. Saçma. Seni seviyorum anlamıyor Aynen. musun? Boşuna. Bütün bu kabul etme işler, karşı çıkışlar boşuna. Böyle olmamın. Bak canım. Bak canım. Artık kabul etmelisin ilk zamanlar ben de çok direndim İnan bana ama olmuyor duygularımın önüne geçemiyorum Biliyorum sen de bana karşı ilgisiz değilsin Ya Nihat Evet Nihat Bunu ona yapamam anlıyor musun? Yapamam Ama Ona çok şey borçluyum Bana yaşama sevinci verdi Bütün kötülüklere karşı kol kanat gerdi Yani sadece ona çok şey borçlu olduğun için Evet hayır hayır Bilmiyorum Demek bilmiyorsun Peki sen en iyi arkadaşısın Çok sevdiğini sanıyordum Seviyorum ama bu benim duygularıma engel değil Suçluluk duymuyor musun? Hayır Bu çok korkunç bir şey Neden korkunç? Ben nişanlıyım Hem de senin en yakın arkadaşınla İşte bu yüzden korkunç Hiçbir şey söylemedi Bir iki dakika sonra da ayrıldık Ya sonraları? Ne kadar karşı koysam da duygularım mantığımı yeniyordu Yani? Görüşmeye devam ettik İşte şu anda durum bu Benden başka kimse biliyor mu bunu? Hayır bilmiyor bir tek sen biliyorsun Ayrılmayı düşünüyor musun? Yani Nihat'tan Hayır yapamam bunu Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Oh, bilmiyorum Ama bu böyle sürmez Bir çözümü olmalı Bak canım Bence hiç zaman kaybetmeden uzaklaş Hikmet'ten. Belki unutabilir. Denemedim mi sanıyorsun? Nereye gitsem buluyor beni. O buldukça sen kaç. Elimde değil. Kendime hakim olamıyorum. Yani Nihat, Nihat'la aranız nasıl? İyi galiba. Nasıl galiba? Bugün öğleden sonra iş yerinden izin alıp onun evine gidecektik. Ama Nihat'ın bir işi çıktı. Ben önceden eve gidip onu bekleyecektim. Eve gittiğimde Hikmet evdeydi. Evde miydi? Toparlanmış. Şehir dışına bir yere gidecekmiş Tamamen mi Evet Beni de götürmek istedi Gitmem için yalvardı Yapamadım Gitmemekle çok iyi yapmışsın Dilek En doğrusu buydu O da bavulunu alıp gitti Treni bu gece hareket ediyor Beni istasyonda bekleyeceğini söyledi Gidecek misin Hayır gitmemeliyim O gittikten sonra Saatlerce Nihat'ı bekledim gelmedi İşi uzamıştır belki İş yerine telefon ettim Benim peşimden hemen çıkmış Neyse belki bir işi çıkmıştır Üzülme artık bak her şey bitti <gülüyor> Evet Hikmet de gidiyor zamanla unutursun onu Senin başına Böyle bir şey gelseydi ne yapardın Aman Allah korusun Geldiğini düşün Galiba sana söylediklerimi yapardım Dediğim gibi sakın üzülme Neyse benim gitmem gerekiyor biz daha yemek bile yemedik. Peki. Göreceksin. Her şey düzelecek. Ayşen. Efendim. Konuştuklarımız aramızda kalsın olur mu? Merak etme. Kimseye bir şey söylemem. Sağ. Ol. Bak, istersen yemekten sonra yanına geleyim. Konuşuruz. Senin de canın sıkılmaz. Teşekkür ederim ama gerek yok buna. Peki, sen bilirsin. Hadi hoşça kal. Güle güle. Beni mahcup ettiniz Ahmet Bey. Ben ödemeliydim hesap. Rica ederim. Ne fark eder ki. Tekrar teşekkür ederim. Çıkalım? Tabii. Buyurun. Oh. Hava yerin demiş. Ya öyle. Ah temiz hava. Ne güzel. Gecenin temizliği... Geceleri sever misiniz? Hem de çok... Ben geceleri düşünürüm... Saat kaç oldu? Aa, ona geliyor... Epey gece olmuş... Dilek evde bekleyecekti... Çoktan gitmiştir... Siz evli misiniz? Bence bekarlık sultanlıktır... Ya öyle... Sultanlıktır... Ne iş yapıyorsunuz? Hiç... Nasıl hiç? Ara sıra kağıt kalemle uğraşırım... <gülüyor> Yazarım yani... Ah sakın gözünüzle büyütmeyin amatörce Demek bir sanatçısınız Öyle sayılır çok güzel bir uğraş ee, Hiç evlenmeyi düşünmediniz mi Neden sizin durumunuza düşmek için mi Aa, Özür dilerim Önemli değil Neden yazıyorsunuz Bakın bu sorunuza karşı Ben de size bir soru sorayım Neden yemek yiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Bizler yeni öykünüz için Birer konumuyuz dersiniz Belki Kullanmamı ister miydiniz? Bilmem Fark etmez Ama isimlerimizi değiştirmenizi isterdim Neden? Toplumdan mı korkuyorsunuz? Yoksa utanıyor musunuz? Belki de her ikisi de Yazmayı da düşünmüyorum zaten Haklısınız Sade bir öykü bizimki Öykü ve romanlarda çoğunlukla kötüler cezasını bulur İyiler de mutlu olur diyeyim Sanırım okuyanlar bunu özlüyor Öyle sonuçlansın istiyorum çünkü okurlar romanlarda kendini olan kahramanın yerine koyar çoğu zaman. Bu yüzden mutlu onları hep kendileri yakalamak isterler. Aynı zamanda tersi de olabilir. Hmm, olabilir tabii. Hiç aşık oldunuz mu? Çok. En son ne zaman? Ben her zaman aşığımdır. Peki onlardan biriyle evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? <Gülüyor> Belki. Ama hemen toparlamışımdır kendimi. O zaman ya gerçek aşkı tatmadınız... Ya da çok uçarı bir insansınız Sanmam Kendimi tanıyorum ben Yanlışlarımla doğrularımla Ya siz Siz kendinizi tanıyor musunuz Bilmem Öyle öyle uzun boylu düşünmedim hiç Bu çok yanlış İnsan önce kendini tanımalı İşte bu yüzden severim geceleri Beni kendimle baş başa bırakır Kendimi tanımama olanak sağlar Boşa harcamaya gelmez geceler Değerini bilmeli Haklısınız Oh. Yoruldum ben, ben de. Ee, Otobüs durağında bir bank olacaktı Evet işte orada ha, ileride. Durağın gündüzki halini düşündüm Bir de şimdi bakın Bomboş tek kişi bile yok ee, Hadi oturalım Hı -hı. Of. Bacaklarım İnsan oturunca anlıyor yorulduğunu Şehir geceleri ne kadar ıssız değil mi Buruk bir hüzün taşıyor Hmm. Yalnızlığın hüznü Biraz yalnızlık, biraz terk edilmiştik. Sanki, sanki hayatın öteki yüzü, karanlık ve bilinmez yüz. Devam edecek misiniz? Ne? E, Hikayenizi? Ha, evet. Çok mutluyduk. Her şey, her şey çok güzeldi. Ne zamana kadar? Yakın zamana kadar. Bir ara durgunlaştı, gerginleşti. Ben önemsemedim, geçer dedim. Çok yoruluyor dedim. Oysa kendinizi aldatıyordunuz Galiba Peki bu olayı ne zamandır biliyorsunuz Bugün kesinleşti Daha önce iki aydır tahmin ediyordum Duyguları tahlil edebilmek için iki ay çok da uzun bir zaman değil Belki de Ama çok kısa bir zamanda değil Peki değil mi? peki kimmiş öğrenebildiniz mi Evet Hikmet Ya Ama durun bir dakika Nişanlınızı tanıştırdığınızda ondan hoşlanmadığını söylememiş miydiniz Evet öyleydi yani yani nefret aşkı doğurdu desenize Zamanla dost oldular Bir süre sonra da Hikmet karşılaşmamaya özen gösterir oldu Delek de istemiyordu onu Ve şüphelenmeye başladınız Evet Beni yıkan En yakın arkadaşımın olması Yani hiç tanımadığınız biri olsaydı Bu kadar sarsılmayacak mıydınız Belki Çok garip <Gülüyor> Onu hala seviyor musunuz şu anda duygularımdan emin değilim. Ama galiba seviyorum. Siz olsaydınız ne yapardınız? Heh, beni katmayın bu işe. Peki. Hikmet'le konuştum demiştiniz. Evet, evet konuştum. Bugün telefonda. Alo, buyurun. Nihat, ben Hikmet. Ha, merhaba Hikmet. Hayırdır? Sen telefonla pek aramazdın beni bir şey mi oldu yoksa? Ee, sana bir şey söyleyecektim. Evet seni dinliyorum. Hikmet orada mısın? Ha, ha, e, evet e, buradayım. <gülüyor> bak çok önemli bir şeyse öğle yemeğinde buluşalım. Ya istersen sen buraya gel. Yok yok yok yo, yo, hayır telefonda konuşsak daha. Iyi. <gülüyor> sen bilirsin. Evet evet dinliyorum. Ee, Nihat şey diyecektim. Bak bak ben... Ben bu gece gidiyorum. Nereye? Uzaklara bir iş buldum. Yani yani tamamen mi gidiyoruz? Evet tamamen. Aa, bu kadar hani mi? Öyle olması gerekiyordu. <gülüyor> i̇yi o zaman. Bu akşam evde görüşürüz. Seni yolcu etmeye gelirim. Akşam evde olmayacağım Nihat. Şimdi vedalaşsak daha iyi olur. Aman nasıl olur? Yıllarca birlikte yaşadık seninle. Böyle ayrılmak olur mu? İnan en iyisi bu. Ama şimdi bu... telefonu kapatmam lazım Nihat. Ben sadece bir Allah'a smallık demek için telefon açtım. Bir dakika dur bir dakika. Hoşça kal Nihat. Hikmet? Hikmet alo? Alo? Alo. Demek bu akşam gidiyor. Evet. Onu da götürür mü dersiniz? Peki. Ama hayır. Hayır o gitmez. Ya gitmişse. Gidemez. Bana bunu yapamaz. Bana saygı duyar. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum Ama bir çıkış yolu olmalı Evet evet bir yol olmalı Zaten bir yoldayız Bu yolun sonu görünmüyor Geceleri hiçbir yolun sonu görünmez Ne yapacağız Ahmet Bey? Beni katmayın Siz ne yapacaksınız? Yine de nasıl bu kadar emin olduğunuzu anlayamadım Mühat Bey Doyamayacağımı sandıkları bir konuşmalarına tanık oldum Nasıl yani? Bugün öğleden sonra Dilek ve ben iş yerinden izin alıp bizim eve gidecektik. Fakat benim biraz işim çıktı. O yüzden Dilek önceden eve gitti. Siz de... hikmetli o telefon konuşmasını yaptıktan sonra yerimde duramaz oldum. Anlıyorum. Kafamda binbir soru vardı ve ben hiçbirinin cevabını bulamıyordum. Dilek iş yerinden çıktıktan hemen sonra... ...ben de peşinden çıktım. Yani onu takip ettiniz Evet. Direk eve girdikten 5-10 dakika sonra ben de eve girdim Peki sizi fark etmediler mi Hayır Arka taraftaki mutfak kapısından içeri girdim Bugün ona telefon ettim Yoksa yo, yo, yo, Hayır hayır Söylemek istedim ama söyleyemedim Onu yıkmaktan korktum yapamadım Neredeyse gelir. Bak Dilek Ben bu akşam gidiyorum Sen de benimle gelmelisin Gelemem ne olur seni kaybetmek istemiyorum Yapamam Sonradan pişman olacağın bir şey yapma gel benimle Onu bırakamam Ama bu saçmalık sevmediğin bir insanla nasıl ömrünü tüketirsin Onu sevip sevmediğimi bilmiyorum Onu sevmiyorsun sen beni seviyorsun Lütfen yapma Mantıklı ol biraz Şu anda yaptığım iş çok mantıklı Seninle gelemem anlıyor musun Gelemem Ben istasyonda olacağım Bu gezdeki son trenle gidiyorum Hayır. Seni bekleyeceğim Hayır Daha fazlasını dinleyemedim. Hemen çıktım evden. Bütün gün boyunca serseri mayın gibi dolaştım durdum. Seni anlıyorum. İşte geldik. Sizin ev mi? Evet. Hangisi? Şu karşı köşedeki apartman. Giriş kat. Işık yanıyor. Evet. Demek gitmemiş. Sizi seçmiş. Gitmemiş. Ama sabaha çok var. Onu tutmak sizin elinizde. Madem hala seviyorsunuz, evet. Öyleyse ne diye duruyorsunuz? Hadi gidin ona. Sevgi kaybedilmeye gelmez. Değerini bilmeli. Hadi, gitseniz. Evet. Artık burada ayrılsak iyi olacak. Şey, özür dilerim. Sizin de geçenizi berbat et. Böyle şeyler söylemeyin. Sıkılmadınız? Emin asevet. Hadi artık üzmeyin kendinizi. Bakın işte, o sizi seçmiş. Evet. Öyle görünüyor. Şimdilik hoşça kalın. Belki ileride tekrar karşılaşabiliriz. Ne dersiniz? Belki. Güle güle. Tanıştığımıza sevindim. Ben de. Ben de çok sevindim. Merhaba. Merhaba Adilek. Sen gitmedin mi hala? Seni merak ettim. Evdekilerin tepkisini göze alıp bu saate kadar bekledim. Bir arkadaşa rastladım. Yıllardır görüşmüyorduk. Oturup bir ikilaf ettik. Sen iyi görünmüyorsun. Biraz rahatsızlandım. Neyin var? Yok bir şey. Akşam biraz fazla kaçırmışım galiba. Arkadaşınla gecen nasıl geçti? İyiydi. Karnın aç mı? Yedim. Nihat. E Efendim. İstersen... Bu pazar bizimkilerle birlikte pikniğe gitmeyelim Neden? Yalnız ikimiz başka bir yere gidelim Yalnız ikimiz mi? Evet yalnız ikimiz Kafamızı dinleyelim Unutalım her şeyi Unutmak mı? Neyi unutalım? Her şeyi işi, Şehrin bütün karmaşasını Ne dersin? Peki peki olur Nesi var bu kanaryanın? Canı sıkıldı galiba. Dışarıda uçmak istiyor. Sanma. Hem neden istesin? Özgür olmak için. Dışarısı tehlikeli. Ama tehlikeleri bilmez mi? Kafesten çıkarırsam uçar gider. Gitmez. Neden? Çünkü sana bir yuva sağladım. Onu hep korudun. Seni bırakıp gitmez. Sana bağlandı, sevdi. Evet doğru. Hikmet'in kedisinden korumuştum onu. Ama o bana olan borcunu çoktan ödedi. İşte içinde Nasıl da korkuyor benden Hadi sen de avucunun içine alsana Hı. Yavaş, yavaş Tut, tut, tut hadi ah, Titriyor Senin gibi Onu seviyor musun K Kimi Cevabımı aldım İşte Pencereyi açtım Hadi, hadi bırak gitsin seni bırakmaz. Sana çok şey borçlu. Bit ne? Hayır gitmez. Kedi vardı şurada. Hadi bırak. Bırak, bırak da uçsun. Hayır. Bırak. Hayır. Bırak dedim. Bırak. Hayır bırakma. Bırak Seni bırakamam. Döndü. Bak. Kanarya geri döndü. Sana borçlu olduğu için değil. Seni sevdiği için döndü. Bağışla onu. Bunu çok geç anladığı için bağışla onun ya. Lütfen, lütfen. Elini ver, bak. elini. Titriyor. <gülüyor> Hadi korkma, <artık>. kork. <gülüyor> bak nasıl da kenetlendi elimiz. Kimse ayıramaz artık biz. Hiç kimse. Hiç kimse. <gülüyor> Fenol Koza'nın yazdığı Bırak Uçsun adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.